Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Alleme bil kalem Alleme linsane Ma'lem ya'lem ve sallallahu ala Resulihi seyyidina Muhammedin ve sellem ve ba'd Şimdi İslam'da temizlenme yolları vardı temizlik aletleri vardı en başta su su geliyordu ki Kur'an-ı Hakim buna ...farklı yerlerde işaret ediyordu. Dün derste ondan bahsetmiştik. Suyla temizlik ve su nasıl temiz kalabilir? Onun tahir ve mutahir oluşunu nasıl koruyabiliriz? Onunla alakalı esaslardan bahsetmişti. Şimdi başka bir temizleme yolu ise tıbağlama. Deriyi temizliyorsunuz, tıbalıyorsunuz Güneşle olabilir, toprakla olabilir veya tuzla olabilir... Peki ondan bahsediyor. "Vekullu ihabin dubiga fekat tahura." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şerhe bakarsanız "Eyyuma ihabin dubiga fakat tahura." Yani hangi bir deri tıbaalanırsa o temiz olur. "Eyyuma ihabin dubiga fekat tahura." <gülüyor> tıbaalıyorsunuz. Nasıl tıbaalıyorsunuz? İşte asıyorsunuz. Güneş vuruyor yahut e, toprağa koyuyorsunuz ya da tuz e, döküyorsunuz içine bu şekilde tıbağlanıyor. Kullu ihâbin tubığa fakat tahura Bütün deliler için bu geçerli. Ancak e, ne bundan müstesnadır? İlla cildel âdemiyyi likerâmetihi vel khinzîri linecâseti aynihi Çünkü e, domuz olmaz. Neden olmaz? Domuz necaseti aynı bir necasettir. Onu tıbaalamış olsanız bile yine tıbaalayarak onu temizleyemezsiniz. Bakarsanız ayet-i kerimeye, En'am suresi 145. ayet-i kerimeye bakın. En'am suresi ne bakın 145. ayet-i kerime. Ayet-i kerime de Cenab-ı Hak haram olan şeylerden bahsediyor. Orada domuzdan da bahsediyor. İşte fe innahu ridsun buyuruyor. Şimdi sayfa 147. Sayfa 147 145. ayet-i kerime. ecidu fima uhiye ileyye muharraman ala ta'amin illa an Meyte diyor leş yani. ''Evdemen mesfuhan'' Yani neler haram, onlardan bahsediyor. ''Meyte'' Ölü, kendiliğinden ölmüş, boğazlanamadan ölen hayvan. ''Evdemen mesfuhan'' Akıcı kan ''Ev lehme khinzirin Domuzun eti ''Fe innehu rilsun'' Zamir nere gider? En yakın yere gider değil mi? Gaib zamir dört yere gider işte. Ama burada... E, o mahaller farklı Burada nere gidiyor fe in en yakına gider fe inhu risun o zaman fe inne lahmul khinziri khinzirin eti domuzun eti nedir fe nehu risun risun yani haramun haramun ris haramun efendim necaseti aynidir dolayısıyla derisi de bu şekildedir İnsan derisi kullanılamaz. Neden? Çünkü kerametinden dolayı, insana olan saygıdan dolayı insan hiçbir parçası kullanılamaz. Domuza gelince li necaseti aynihi. Bizzat necaset olduğundan dolayı. Bizzat necaset olduğundan tıbaalama da onu temizleyemiyor. İlla cildel ademiyyi li kerametihî ve'l khinzîr li aynihi. İşte okuduğum ayet bunun etinin haram olduğunu bildiriyor. Efendim, bizzat necaset olduğundan dolayı tıbağlayınca onun derisi temiz olmaz. O halde ayının derisi bile olsa, ayının derisini de tıbağladığınızda temiz olur. Üzerinde namaz kılabilirsiniz. Namaz kılarken üç temizliğe bakıyorduk. Bir, nereye? ''Ve beke, fatahir, ''Elbiseniz temiz olacak.'' 2 Ya eyühellezine amenu iza kumtum minısalati fagsilû rucihakum ayeti bedenimizi temizlemeyi bize emrediyordu. Bir de neresi temiz olacak? Musallağınız. Namaz kıldığınız yer temiz olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yerde namaz kılmaktan ümmetini men ediyordu. Kılmayın işte mezbelelikte, mezbahada ya bu 7 yeri sayıyor. Oralarda kılınmaz. Yani musallaya da dikkat ediyoruz Dolayısıyla domuzun derisi musalla açısından baktığınızda tıbalamakla temiz olmadığından necistir O halde üzerinde post olsa namaz kılınmaz ama ayı derisi olsa eti Aram fakat ayı olsa buldunuz tıbaladız post yaptınız üzerinde namaz olur Ali Haydar Efendi bahsetmiştim size. Ömer Rasu bilmen'in Ömer Emin Saraç çocuğunun hocamızın Mahmut Efendi'nin hocasıydı Ali Haydar Efendi. Bu bizim ofta Dursun Efendi vardı rahmetullahi aleyh. Dursun Efendi'nin tasavvufa itirazları varmış. Tabii Ali Haydar Efendi daha büyük bir alim, Tehlifi Mesail Heyeti Reisi. Yani bugünkü işte bu Mecmal fıkıh İslami var. Onun gibi bir heyet, fıkıh konseyi var, Dünya Fıkıh Konseyi. Osmanlı'daki o güncel, muasır meselelere fetva heyetinin başı Ali Haydar Efendi. Onun yanına geliyor, tasavvufa dair eleştirilerini söylüyor, vesile diyor, rabıta diyor, olurdu olmazdı. Yani şirk olur diyor, bunlar yapmamak lazım. Ali Haydar Efendi de ona diyor ki, efendim diyor, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Anlına birisi secde etse o müşrik olur mu? Duruyor. E diyor ki ona, sen alim birisin Dursun Efendi, fevkalade bir ilim sahibi yani, ders am e, yani ordinaryus profesör. İşte bu bölge of bölgesinin hocası Dursun Efendi, rahmetullahi aleyh. Peki diyor, neden duruyorsun sen bilmiyor musun ki ayının derisi bile bağlansa, temizlense, ayının postu üzerine Birisi secde etse müşrik olmaz da Allah Resulü Aleyhisselam'ın delisi üzerine secde edince Allah Resulüne mi secde eder yoksa Allah'a mı secde eder? O zaman Huzeyme bin Sabit'in rüyasını söylüyor. Huzeyme bin Sabit biliyorsunuz değil mi? Hani men şehide lehu Huzeyme fehuve hasbu buyuruyor efendimiz onunla alakalı. At satın almıştı. Giderken bedevi efendimiz Aleyhisselam'a sattığı atı İstiyor, başka birisine satacak. Allah Resulü geriye dönüyor, diyor ki bana bu atı sattın, şimdi başkasına satıyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bedevi diyor ki eğer sattıysam şahit söyle. Efendimizin yanında şahit yok, Müslim rivayetidir bu. Huzeyme yanına geliyor, ben şahidim ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen nasıl şahit olacaksın ki diyor atı alırken sen orada değildin. اَشْهَدُكَ بِخَبَرِ السَّمَاۜ Sana göklerin haberiyle şahadet ediyorum ya Resulallah. Demiyor musun, buyurmuyor musun? Bana melek geliyor, Allah'ın ayetlerini getiriyor. Görmediğim halde meleğe şahitlik ediyorum da siz diyeceksiniz ki bir at satın aldım. Burada yalan, burada hilafınız olabilir mi? Burada inandığımız peygamberi burada mı atalım ya Resulallah? Efendimiz o zaman buyuruyor ki men شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَى fehu hasbu rawahu muslim kime şahadet ederse tek başına yeter. E, Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh e, hangi davada gelirse hangi davaya gelirse tek başına Huzeyme bin Sabit'in şahadetini kabul ediyorlardı. Ne zaman Ebubekir Efendimiz zamanında Kur'an hakim cem ediliyor. Dört kişilik heyet var biliyorsunuz. Kim var? Zeyd bin Sabit var. Emîmi Dâri var, Übey bin Kab var, dört kişiden oluşan bir heyet var. Oraya getiriyorlar. Herkes iki şahit de geliyor. Peki Huzeyme bin Sabit, Tevbe Suresinin son iki ayetini getiriyor. Lakadja ekum Rasulum min anfusikum azizun alehi ma anittum harisun aleikum bil mu'minin rahufur rahim. Ve devamındaki ayeti getiriyor. Efendimizin bu hadisinden dolayı. Tek başına Huzeyme bin Sabit'in getirdiği bu iki yet heyet alıyor. Heyet kim? Zaten hepsi hafız. Hepsi hafız. Hatim ne teravih kıldırıyor Üvey bin Ka'f. Temim-i Peki zaten onlar biliyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisiyle amel edebilme adına Huzeyme'nin getirdiği ayetleri ikinci bir şahit istemiyorlar. Yani bütün o e, test sistemlerini uyguluyorlar ama Huzeyme'yi tek kabul ediyorlar ki Efendimiz'i hadisiyle amel edebilme adına. Peki 19 mucizesi vardı, bu sahtekarlar var. Şimdi bir tane onun adamı var, Sefih'in birisi, Amerika'da çıkmıştı bu 19 mucizesi. Yani yazarsanız onunla alakalı kayıtlar bulursunuz. İmam Hatip'te okurken o zaman kavururdu bu 19 mucizesi. Hani bir ara Kur'an'da şifre diye bir İngiliz sakallı bir haydut çıkıyor. Ara ara bir şeyler söylüyor. Abdestin, sünnetlerini sorsanız bilmezler. Mesele insanları farklı cihetlere, farklı yönlere çekme. 19 mucizesi çıkardılar. Dediler ki sadece Kur'an'da iki ayet 19 mucizesine uymuyor. Hangisi? Tevbe suresi son hikayeti. Kayıtlar ne diyor? Tevbe suresinin son iki ayetini sadece Huzeym'e getirdi. Tek bir kişiyle geldi. Halbuki iki şahitle gelmesi gerekirdi. Yani oryantalizm nasıl çalışıyor? Adamı çıkarıyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor. Kur'an diyor, 19 mucizesi diyor. Onunla inanın orada 19, burada 19. Sonuna getiriyor. İşte iki ayet diyor. Oradan bir inkarın kapısını açtığı zaman hani... Yunus Emre diyor ya, yukarıya doğru küpleri dizmişler, arasından bir tanesini çekince seyreyle gümbürtüyü diyor. Bir ayeti çektiğiniz zaman, bir ayeti iki ayeti inkar edince onun arkası gelmez. Huzeyme bin Sabit, işte o Huzeyme, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görüyor. Diyor ki, ya Resulallah siz yatıyordunuz ben de alnınız üzerine secde ettim diyor. Alnınız üzerine secde ettim. Efendimiz de yatıyor. Ya bu tevhidi ondan daha doğru bilen yok. Var mı Peygamber Aleyhisselam'dan? Efendimiz de yatıyorlar. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem saddik rüya. Gel rüyanı tatbik et diyor. Anlına Efendimiz'i secde ediyor. Şimdi Efendimiz'e mi secde ediyor? Kime? Allah'a secde ediyor. Yani ayının derisi üzerinde secde edince aya secde etmiyorsun da. Allah Resulünün secde edince başının üzerine başını koyunca efendimize secde etmiş olur mu? O zaman ayının mabud yani aya mı ibadet ediyoruz biz? ayının derisi yerde olunca. Bunu söylüyor Ali Haydar efendi dursun efendiye. Şimdi diyor Huzeyme müşrik oldu mu? Bu nerede bu rivayet? Usul ghabede İbni Esir'in Usul ghabesi El Isabe fi Temyiz'is Sahabe İbni Hacer'in İbni ki Ustul Gabe bunların ikisi iki büyük hadis imamıdır iki büyük hadis imamıdır İbni Hacer babasının oğlu olsa o senette eğer zayıfsa gözünü kırpmadan çizer onun üzerini. Hadis de o kadar hassastır. O kadar sadakati olan birisi. El-İsa onun Ustul Gabe İbni Esir'in sahabe hayatını sahih Eserlerde okumak için bunlara bakmak lazım. Yani ez cümle. Şimdi biz, yani birisi yarın çıkar, der ki ayının postu üzerinde olmaz, koyunun postu üzerinde olmaz. Yani şimdi görüyorsunuz adamlar İslam'ı kabir yıkmak olarak gösteriyor. İŞİD'in yaptığı, Irak'ta yaptığı, oradan anlatıyor. Hareme gidiyorsunuz, hutbe dinliyorsunuz. İki haftadan, iki haftada bir hutbenin konusu ne kardeşim? Ney? Kabir ziyareti. Ya bu ümmetin mahalleleri kabire dönüştü. Ümmetin şehirleri kabre dönüştü. Şam açık kabristan, Halep kabristan, Arakan kabristan, Bağdat kabristan. Yani Müslüman kafası kesiyorlar. Mekke'ye geldiler, hareme geldiler. Yani aynı noktadalar. Bunların yüreklerini nasıl tevhid edelim? Yani İslam gayreti hassasiyeti olan bundan konuşmaz mı kardeşim? ihtilafı büyütmek, artırmak için ne geliyorsa ellerinde onu yapıyorlar. Fakat şunu söyleyeyim. Yani tasavvufun içinde bir sürü hurafeler var. inhiraflar var. Dalalet girmiş, sapıklık girmiş. Ama temiz olanları da vardır mutlaka. Saf olanları da var. Allah Resulü Aleyhisselam'dan gelen o riyazet halini sürdürenler de var. Nasıl bir yerde Müslümanlar var ''Onlar yanlış yapıyorsa, o yanlışı bütün İslam'a mal etmemiz doğru değilse, bir yerde tasavvuf adına cinayetler varsa, kadın erkek aynı yerde oturuyorsa, her tarafı resimler, suretler, heykeller doldurduysa, şeyhi kerametler üzerinden anlatıyorlarsa, ne diyordu Şah Nakşi? ben? Keramet gösterme davası değil diyordu bu.'' Eğer uçmaksa mesele kuşlar uçuyor. Yüzmekse, suyun üzerinde gitmekse kim gidiyor? Balıklar altında gidiyorlar. En büyük evliya onlar. Mesele sünneti seniyeye ittiba etmek kardeşim. Allah Resulü'nün sünnetine ittiba. Şey, uçan adam, kaçan adam arabayı devrilen arabayı kaldırma görevini vermiyor Allah ona. Neyi veriyor? Devrilen insanı Allah Resulü'nün sünnetiyle ayağa kaldır diyor. Mesele bu. Yani doğru yerden bakmak lazım. Dolayısıyla elhamdülillah o noktada büyük alimler, muttaki alimler, ulu hocaları var bu ümmetin. Onlar sonsuza kadar olacaklar. Peki, ve kullu ihabin dubiga ghafa tahura illa li İnsan derisi e, tıbalansa da olmaz. Pis olduğundan değil. Neden? kerametinden saygıdan dolayı walihin zili necaset aynihi domuz derisi bizzat necaset olduğundan temiz olmaz wa shaarul meyteti wa azmuha ölü bir hayvanın kendiliğinden ölen bir hayvanın şar nesi kılı wa azmuha tahirun kemiği ise bunlar temizdir wa shaarul insani wa azmuhu tahirun insanın kılı ve kemiği e, bu da tahirdir. Peki insanın kılı kemiği tahirdir deyince hani insan böyle soysunlar, oradan o kemikleri alsınlar olur mu? Olmaz. Yani la yucuzul intifa bihi, değil mi? İntifa caiz değildir. Faydalanamazsınız ama e, kemiği, insanın kemiği temizdir. Peki ne zaman faydalanılabilir insandan? organ nakli caizdir e, görüşünü alırsak ki caizdir, e, o zaman insan öldükten sonra organlarından istifade edilebilir. Fakat burada önce neyi kullanacaksınız? Diğer maddeleri kullanacaksınız. Yani bir adamı bitkiyle tedavi edebiliyorsanız, bitki olmadı, işte başka materyallerle tedavi ediyorsanız onlar olmadı, hayvan uzunluğunu alacaksınız, o da olmadı, insan uzuvunu alırsınız. Ama hangi uzuvu alırsınız? Aldığınız zaman insan hayatta kalabilecek. İki tane böbreği var. Birini alabilirsiniz. Ama kalbini alamazsınız. Peki diğer hangi uzuvları alabilirsiniz? İnsan ruhu bedeninden ayrıldıktan sonra hala fonksiyonunu devam ettiren organları alabilirsiniz. Beyin ölümü gerçekleşen bir adamın organları alınmaz. Çünkü İslam'a göre ölüm beynin ölmesiyle değil, ruhun bedenden çıkmasıyla olur. Yani İslam'a göre ölüm, ruh bedenden çıkacak. Dolayısıyla doktorlar şunu diyecekler, ruh bedenden çıkınca, yani o yarım saat, bir saat, belli bir zaman aralığında belli organlar hala fonksiyonunu koruyabiliyor. Onları alıp başka birisine nakledebilirler. Tabii kişinin bu noktada bir vasiyeti varsa, organım ölünce alınabilir dediyse ama ruh bedenden çıkınca insan organından o şekilde istifade edilebilir diyoruz. Peki bu tıba alınan dedikleri post olarak da kullanabilirsiniz. Efendim, su kabı da başka şekil ve suretlerde kullanabiliriz. Peki şimdi kuyulardan bahsedecek. Burayı hızlı geçelim. Yani garip bir zamandayız. Farklı bir zamandayız. Fıkıh deyince şuradan başlıyorlar. Fıkıh kitaplar işte hala bunlar kuyuları okuyorlar. Kuyuya işte şu düştü, bu düştü. Nasıl temizleyeceksiniz? Efendim bugün hıfsız sahalar var. Tabii ki biz onları kullanırız. hıfsız sahalar kullanılır. Bunlar birçoğu iştihadidir. İştihadi demek e, yani zannidir. E bugün e, teknik bize derse ki yani e, o kuyuyu ölçtük, e, yani işte şu kadar hayvan çıkardınız ama hala içinde e, mikroplar var. İnsan sağlığını tehdit eden mikroplar. Böyle bir raporu aldıysanız, o raporu esas kabul ederek o kuyuyu kullanmazsınız. Yani hıfz sahanın, efendim verilerin dikkate alıyoruz. Muhammed Bakid el-Muti'nin İrşad-ı Ehlil Millet'i kitabı var. Mısır müftüsü geçen asırda yaşamış büyük bir allame. Mısır diyarının müftüsü derlerdi ona. İrşadü ehlil millete millede rü'yetül hilal'den bahsediyor. rüyet hilal'den. Yani Ramazan-ı Şerif işte nasıl tespit edilecek? Bayram nasıl tespit edilecek? Orada diyor ki ehli hibre'ye sorarız bunu. Ehli hibre kim? Yani astronomiyle uğraşan adamlara sorarız. Onların teknik bilgisini dikkate alırız. Ee, hani ruhiyet hilal nasıl olur onunla alakalı kayıtlarımız var. Şimdi biz oraya bakarsanız girmeyelim. Peki efendim şimdi burada da ehli hibreye yani bu işin mutahassislerine bugün itibariyle müracaat edilir. Onların kayıtlarını da dikkate alırsınız ama daha başındasınız. E, suya ihtiyacınız var bugün itibariyle e, gid, Kuyunuz var aşağıya inip tahlil al gel şu kadar zaman geçecek e, bunları o zaman dikkate alırsınız Yani bu fıkın yüzde biridir ama insanlar 14 asırdır yaşıyorlar hıfsız sehaları yoktu geçen asırda Dolayısıyla onlar fıkı hayatın hiçbir meselesini çözümsüz bırakmadı kardeşim İşte bunu da çözdü bu şekilde çözdü Peki okuyoruz. İza <Sessizlik> yani, vak'a fil bi'r necasetun fa uhricet thumma nuzihat tahurat. Yani iza vak'at fil bi'r, bir kuyu. Abar cemisi, müennes bir kelimedir bi'r. Bi ona necasetun necaset düştüğünde iza vak'a fil bi'r bi necasetun fa uhricet. Uhricet ayu şeyin? En necasetu. Fa uhricet en necasetu thumma nuzihat nuzihat el biiru yani kuyu derken o mahalli zikrediyor ama içini kastediyor tabii kuyunun içi boşaltıldı thumma nuzihat el biiru biir yani kuyunun içi tahurat o zaman o kuyu o su temiz olur yani necaset düştü kuyuyu boşalttınız boşalttığınız zaman o temiz olur وَإِذَا وَقَعَ ف۪ي <النَّادِر> Peki çöldeki kuyular insanlar açmışlar. Tabi İslam tarihinde hani, en faydalı خَيْرُ النَّاسِ faydalı olan yani adam çocuktan nafakasını kazanınca gitmiş çöle kuyular açmış. Kervan giderken gelsin buradan su alsın diye. Neden? Allah rızası için yapmış. Çöllere kuyular açmış bu ümmet. Gidenler gelenler oradan su alsınlar. Bizim de amel defterimize yazılsın. Kepçesi yok. Belki aylar alıyor. Çöllerde böyle kuyular var. Şimdi o kuyulara yanında ev olmadığından dolayı himaye edenler de yok. Çöl fırtınası olunca... Çölde geçen develer, inekler, koyunlar ne kadar necaseti varsa onların içine atıyor, getiriyor. Peki böyle bir kuyu, geldiniz oradan geçiyorsunuz, fıkıh size orada çözüm getirmesi lazım. Yani fıkıh hayatın hiçbir alanını çözümsüz bırakmıyor kardeşim. Devleti Ali'nin ahir ömründe batı hukukunu alalım diyorlar. Peki ulemamız ne diyor? Ahmet Cevdet Paşa mecelleyi yazıyorlar. 1858'de Mecelle komisyonu telif ediliyor. Batı yanlıları defalarca dağıtıyorlar. Defalarca toplanıyor. Ee, en son 1851 maddemi yazabiliyorlar. 1851 Allahu alem o kadar maddeyi telif ediyorlar. Yani bütün bu maddeleri nereden alıyorlar? Sadece Hanefi fıkında Ahmet Cevdet Paşa ve yanındakiler he diyor ki ey batı, ey batı yanlıları İslam hayatın hiçbir meselesini çözümsüz bırakmaz. O kadar ki sadece Hanefi mezebinin esasları bile devleti aliyenin bütün sorunlarını çözmeye tek başına kadirdir. Yani diğer mezheplere de gidebilirsiniz. Ama burada fıkhın genişliğini gösteriyorlar. Yani İslam çözümsüz bıraktığından dolayı İsviçre hukukuna gitmediler. Onların İslam'a garazı düşmanlığı olduğundan dolayı batı hukukuna gittiler. Yani çöldesiniz şimdi. E geldiniz bir kuyu var, içi necaset dolu. İslam sizi orada bir çözüm getirmeli. Nedir o? Ne diyor? Efendim diyor. وَاِذَا وَقَعَ Fi اَبَارِ الْفَلَوَاتِ felevâ çöl çöllerin kuyularına necaset düştüğünde neden neyin necaseti Minel ba'ri devenin ve'râusi efendim e, koyun e, at onun ve'l-ehzâi <gülüyor> ineyin e, bu necaseti düşerse la yunjisuhâ ha lem yuksirun nâdiru la yunjisuhâ la yunjisuhâ ha ayi şeyin el Abara, değil mi? El el bir e, o kuyuları necis yapmaz nadiru ma tavqidiye bakanlar onu çok görmediği müddetçe yani sen burada çok necaset var demiyorsan o suyu alıp kullanabilirsin. Farklı ölçüler var şu kadar bu kadar olur ama adam Fukû okumamıştır. Kuyuya gelip bakıyorsa fukaha onun da kolaylığını düşünüyor. Eğer çok görmüyorsan o suyu alıp kullanabilirsin diyorlar. Peki Efendim, "Vahur il hamami vel usfuri la yufsiduha." Yani eee fi abaril felawati min el bari fi abaril felawati min ''Kur'il hamami vel usfuri la yufsiduha'' Peki hamam güvercin, güvercin e, pisliği, serçe pisliği ise onları necis yapmaz. Efendim şimdi tafsil ediyor yani bu kuyuları. E, kuyunun içerisine ins, e, hayvan düşerse, düşen o hayvan o kuyuyu ne hale getirir, ne kadarını alırsak o suyu kullanabiliriz bizim için kullanışlı olur. O izamate fil bi'ri fa'ratun minha 20 ila 30. Kuyun içerisinde fare au usfuratun serçe ölürse au nahvuhuma ya da bu çapta bir hayvan ölürse nuzihu minha minal bi'ri 20 ile ila 30. 20 30 Kova arasında su çıkarılırsa hayvan çıkarıldıktan sonra 20-30 arası kova arası su çıkarıyorsunuz temiz olur. وَفِي الْحَمَامَةِ وَالْدَّجَاجَةِ وَنَحْوِهِمَا اَرْبَعُونَ اِلَى سِدِّينَ Güvercinin pisliği düşünce mecis olmuyordu. Peki güvercin düşüp ölürse orada hamameti, وَالْدَّجَاجَةِ, tavuk, ve nahvihima ya da bu çapta bir hayvan 40 ile 60. O zaman 40 ila 60 kova arası çıkarılır. O fil ademiyyi ve şati ve kelbi cemiul insan düşer ölürse ve şati koyun kelbi cemiul mai bu durumda ise suyun tamamı çıkarılır. Peki eğer suyun tamamını çıkarmak mümkün değilse çünkü aşağıda güçlü bir kaynak var. Alıyorsunuz, alıyorsunuz. Sürekli aşağıdan su geliyor. Yani Fırat, Dicle gibi bir nehrin kenarında su var, kuyu var. Kuyudan 200 kova çıkardınız, sürekli nehrden kuyuya su sızıyorsa boşaltmanız mümkün değil. O zaman ne yaparsınız? 200 ile 300 kova arasında yani insan orada ölü adam çıkarılır. Sonra 200-300 kova arasında su boşaltılırsa kuyu temiz olur. Peki, "wa in intafaqa al haywanu aw tafassa kha ma". Efendim, şimdi e, o kuyunun içerisine, kuyunun içerisine hayvan düştü. "Wa in intafaqa", ne yaparsa şişerse, orada şişti. E, ya da "aw tafassa kha fa jami'ul ma". Efendim, dağılır, parçalanırsa bu nedir? O hayvan oraya önceden düştüğünü gösterir. Bu durumda da cemiyulma i ulmai, yine suyun tamamı çıkarılır ve yu'tabaru fi kulli bi'rin daluha. Peki kovamız nasıl olacak? kilogram kaç kiloluk olsun? Ne kadar olsun? Her kuyunun kendi kovası dikkate alınır. Yani büyük küçük büyük kovaysa kendi kovasıyla 200, küçükse kendi kovasıyla çıkarılır diyor ve yu'tabaru fi kulli bi'rin dalwaha dalwul bi'ri ve idha lam yumkin ihraju jami'il ma'i nuzih mi'ata dalwin ila 300 efendim işte dediğimiz gibi nehrin kenarında aşağıdan su geliyor ve idha lam yumkin mümkün olmadı ayu şey'in ihraju jami'il ma'i suyun tamamını çıkarmak Mümkün olmuyorsa idanın cevabı nedir? Nuziha mieta delvin 200 kova çıkarılır iləsələsi miyetin 200 ile 300 kova arası çıkarılır.